Evet, yine geçen haftada söz konusu olmuştu bu soru. Bir de halkımıza soralım istedik, bayan bayanlara imamlık yapabilir mi? Evet, cemaatin içinde erkek olduğu takdirde hı hı. namaz kıldıracak şahsın erkek olması mutlaka şarttır. Nokta. Cemaatin içine bir tane de erkek varsa imam mutlaka ne olacaktır? Erkek olacaktır. Aksi takdirde erkeğin namazı sahih olmaz. Peki kadının kadına imameti konusunda ise şafi mezhebine göre cemaat oluşturup kadınların Birlikte bir kadın hanımefendinin imameti ile namaz kılmaları müstehaptır diye kabul edilmiş. sahiptir diyorlar. Yani cemaatle namaz kılabilirler. Bu nerede olabilir genelde? Mesela bir Kur'an kursu düşünün. Yatılı bir Kur'an kursudur. Yahut bir yurt düşünelim hanımefendilerin genelde bulundukları yurt olsun. Burada hanımefendilerin mescide gitme imkanları yok. Tek başına kıldıklarında da haz lezzet alınamıyor. Yahut öğrenci yahut hanımefendiler arasında namaz ihmali söz konusu olabiliyorsa hı hı. onları namaza alıştırmak, cemaat ruhu şuuru vermek açısından bu uygulanabilir. Ama hadi gelin bakayım bu işi yapalım diye de olmaz bu. Ee, bu takdirde imam olan hanımefendinin ilk safta kadınlar arasında durması icap eder. Önecek yani müstahap diyen şafi mezhebinde de böyledir. Mekruhtur diyen hanefi mezhebinde de e, kadın imamın mutlaka birinci safta kadınlar arasında olması gerekiyor. Bunun delili nedir? Mesela Hz. Ayşe validemize Ümmü Seleme Hazretlerine yetki verilmiş kadınlara namaz kıldırmaları konusunda. Bunlar namazı nerede kıldırıyorlar? Evde. Kendi evlerinde kıldırıyorlar. Diyor. Fakat birinci safta kadınlar arasında duruyorlardı. Ya uygulama bu net. Bunda herhangi bir şüphe tereddüt yok. Hı hı. Peki Şafii mezhebi müstehap diyor. Hanefi niye mekruh diyor meselesine gelince Şafii mezhebi Allah razı olsun işte mezheplerin rahmeti buradan oluşuyor. Madem evet. Hz Ayşe validemiz, madem başka eşleri kadınlara namaz kıldırmış bunda bir sakınca olmaması lazım diyorlar. Hanefi mezhebi alimleri de diyorlar ki bir defa kadın öne geçmiyor. Öne geçmeden namaz kıldırması mekruhtur normalde. Yani bir hoca efendinin mutlaka öne geçmesi gerekiyor öne geçmeyip saflar arasında durduğuna göre mutlaka burada bir kerahet oluşuyor diyorlar. Hı hı. Peki Hz. Ayşe validemizin namaz kıldırmasını ne diyeceksiniz diye sual sorulduğunda onlar da diyorlar ki bu o döneme has geçiş dönemi uygulamasıdır. Bu önemli. önemli. Ee, İslam e, belirli şekli bürününceye kadar Elbette bir takım hükümler uygulanmış. Ee, İslam net Resulullah Aleyhisselam'ın vefatına kadar net halini bulmuş. O arada geçiş döneminde mesela kadınlar bir şey bildikleri yok. Hı hı. E, namaz kılacaklar nasıl kılacaklarını öğretecek hanımlar lazım. İki e, mi olacak? Elbette Peygamber Aleyhisselam'ın işleri olacak. O dönemde böyle uygulama yapılmış. E, o halde Maliki mezhebinde de Şafii mezhebine yakın bir kanaat vardır. O halde Şafii mezhebinde kadının kadına imameti sahihtir ve müstahap olarak görmüşler. Hanefi mezhebine göre kadının kadına imameti mikruhtur. Kadının erkeğe imamlık yapması kesinlikle caiz değildir. Evet.